Tahir Hocam, siyasete girişimizdeki ilk hamleye... ...Konya'dan başlama fikrinin temelinde... ...ilahi kelimetullah aşkı vardır. Biz, bu topraklara kutsal mührünü basan... ...Hazreti Pir Mevlana'nın... ...aşk dolu nefesini ve siz değerli kıymetli insanların... ...gayretlerini yanımızda hissedeceğimize inanıyoruz. Konya şehrinin... ...bizim için hakikatli bir besmele olacağı kanaatindeyiz. İsabet buyurdunuz hocam. Konya Ovası'nın geniş toprakları öfke tutmaz, kin beslemez. Bu toprakların mayası mukaddes bir ruhla karılmıştır. Bu topraklarda ayrık otu da tutmaz. Allah nasip ederse bu toprağın halis çocuklarından olduğunuzu... ...anlayacak olan Konya ahalisi sizi de bağrına basacaktır. Biz Konya'nın, İstanbul'un, Van'ın, Yerbakır'ın, Trabzon'un gökleri... ...hem beş vakit bürleyen ezanla hem de ağır sanayi hamlemizin... ...ilk soluklarıyla buluşsun diye buradayız. Avrupa'nın teknik ilerleyişine de cevap verelim istedik. Almanya'da talebeyken bile bu günlerin hayalini kurardım. Şimdi yola revan olduk. Eski dervişler gibi Tahir Hocam. Demir asa ve çarık. Yol nereye kadar gidersin? Yol da onun, varlıkta onundur. Siz onun istikametinden ayrılmayın. Zafer inşallah gelecektir. İnşallah hocam. Biz zaferle değil, seferle yükümlüyüz. Pergel misali ayağımızı Anadolu'nun kadim topraklarına sabitledik. Diğer ayağımızla da öyle bir çember çizeceğiz ki tüm dünyaya adil düzenin vadini müjdeleyeceğiz. Burada